Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim O da bu YouTube'da Selam'inlerim, Hacerim benim 50 gram 5 işim 5 işim Eee Burası ne? Burdiki burdiki Yine de yeşillenmiş fındık dalları ha, Yine de yeşillenmiş fındık dalları Zaten hep yeşildi Fındık dalları Çek hocam, çek devam Eheheheh <gülüyor> <gülüyor> Allah biliyor Allah her şeyi bilendir <gülüyor> öyle mutlu yapan bizim Allah sevgimiz bir arada olmamız mutluluğumuz bundan devam devam devam devam da röpertuar kitle hadi hocam bir şey ver güzel kitle arkadan yani <gülüyor> biz heybeli her gece mesaba çıkardık kandallarımız eş edalar seyredalar seyredalar neredinmiş beyat her yer aç her mı? rındam geldi haytoma aytsa Eee bu bu